1231 numaralı konu, İbni Ömer'in, ezanda teganli yapan ve müezzinlik ücreti alan adama söyledikleri, bir kişi İbni Ömer'e, Allah için seni seviyorum, dedi, İbni Ömer de ona, fakat ben Allah için seni sevmiyorum, dedi, adam, niçin beni sevmiyorsun, deyince, İbni Ömer, sen ezanda teganli yapıyor ve ezan okuduğundan dolayı da ücret alıyorsun, dedi.